Oh yeah. İzlediğiniz Merhaba kainat, bugün 17 Nisan Salı, yıl 2018, ay 4, gün 107, Kasım 161. 1439 Hicri Şaban 1, 1434 Rumi Nisan 4. Köy Enstitüleri Kanunu'nun kabul edilmesi, 1940. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı, 1993. Günün Sözü. Sevginin ilk görevi dinlemektir. Voltaire Günü Tarih 78 yıl önce bugün yani 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi 3803 sayılı köy enstitüllerinin yasasını kabul ederek köylerde yaşayan halkın eğitimini sağlamak üzere köy öğretmeni ve köye yararlı meslek sahipleri yetiştirmek için açılacak eğitim kuruluşlarını kurdu. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel zamanında kuruluş gerçekleştirildi. Büyük Saatli Marif Takvimi <Gülüyor> Hello. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'tan e, oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. E, can tatilinin ikinci gününde. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta 3 dinin başkenti olan Kutsal şehir. Kudüs üzerine çok güzel şarkılarından bir tanesi Alfa Blondi'den bir bölümünü dinledik uzunca bir şarkı ama bu herkesin bütün dinleri, din mensuplarının büyük bir uyum içinde bir arada yaşadıkları kenti anlatan bir regi şarkıydı Alfa Blondi'den. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano anlatsın bize. Eduardo Gagliano, Hikaye Avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Serya İncılık. Çağımızın Sağlık Raporu Tıp bilimi birçok turistin Kudüs'te yakalandığı hastalığa Kudüs sendromu diyor. Üç dinin başkenti olan bu kutsal şehrin ziyaretçileri aniden ilahi bir ilham hissediyorlar kendilerinde. Bir anda İncil'den karakterlere dönüşüyor ve sokağın ortasında herhangi bir sandalyenin ya da bankın üzerine çıkarak... Tanrı tarafından dikte edilmiş ve itaat etmeyenlerin sonsuza dek cehennem ateşinde cezalandırılacağını haber veren İncil vaazlarını haykırıyorlar. Benzer bir hastalık Kudüs'ten uzaklarda Beyaz Ev'in mevcut sakinlerine ve günahların kökünü kazıma emrini doğrudan gökten almış diğer başkanlara da durmadan musallat oluyor. Eduardo Galeano. İhya Youtus. Türkçesi Süleyman Doğru Serya Yücük tarihte bugüne kısaca göz atarsak 1492'de bugün İspanya ile Cristobal Colon ya da Cristof Colombo ya da Cristoforo Colombo arasında üçü ismi de söylenebiliyor. Hem Cenovalı, hem İtalyan, hem İspanyol yarı İspanyol. Ve Fransız o zaman da frankofoni olduğu için Türkiye'de de Cristof Kolomb diye Fransız usulü söyleniyor. Neyse o gezginle İspanya kralı arasında kraliçesi daha doğrusu arasında Santa Fe kapitülasyonları diye adlandırılan bir anlaşma imza alınıyor. Hadi bakalım sen Asya'ya git ve bize baharat topla paralarını da kırışırız. Ha, tabii büyüğü biz de sana da biraz veririz diyorlar. Bütün modern kolonyalizmin tarihi ve büyük yerlilerin Amerika yerlilerinin de Ejenositay, soykırıma uğramasının 500 yıllık tarihi böyle başlıyor. Bir kitle imha silahı gibi çalışıyorlar. Batılı, beyaz batılılar. 1946'da bugünse Suriye'den son Fransız işgal kuvvetleri ayrılıyor. Şimdi yeniden Macron Komutasında bazı birliklerin oraya gitmesi de bu 1946'dan bu yana 50-72 yıl sonra tekrar bir ufak dönüş mü var diye soruyor insan. 1961'de bugünse domuzlar körfezi istilası var. Bir grup Kübalı sürgün CIA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatı CIA tarafından finansmanı yapılmış ve eğitimi de tamamlanmış olarak Küba'da Körfezler Domuzlar Körfezi'ne giriyorlar Fidel Castro ve Küba devrimini devirmek için gelişiyor ama felaketle sonuçlanıyor kendileri açısından başarılı olamıyor evet böyle bir durumda şimdi günümüzün haberlerine gelelim hem savaş ve çatışma haberleri var dört bir taraftan hem de tam bir aslında iyice cinnet halini alındıran bir saldırganlık var dünyanın özellikle batı ülkeleri tarafından gelen. Ama öte yandan da hem o batı ülkelerinin içinde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde de büyük Türkiye'de dahil gösteriler, isyan dalgaları da var. Hepsini birden ele almaya çalışalım. Öncelikle şeyden bahsedelim. Bir en önemli konu olan gezegenin belli başlı en büyük sorunu olan insanlar ve diğer tüm canlılar için... ...kirlenme, iklim, ekolojik yıkımdan bahsedelim biraz... Çok yeni büyük bir araştırmaya göre, majör bir araştırmaya göre dünya nüfusunun %95'inden fazlası tehlikeli bir hava solumaktaymış. Yani neredeyse tamamı desek yeridir. Bu çok ürküntü verici bir açıklama. Fiona Harvey'in Guardian'dan haberi bu. Dünya nüfusunun %95'i temiz olmayan hava sağlığa çok zararlı bir hava teneffüs ediyor, nefes alıyor ve asıl büyük yük de bilin bakalım kimin üzerinde geliyor, yoksullarım mı zenginlerim mi doğru bildin Selahattin yoksullar evet, bugünlerde gayet doğru tahminlerde bulunuyorsun ve en kirlenmiş ve en az kirlenmiş ülkeler arasındaki fark da hızla açılıyor. Çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. E, bu e, sağlık etkileri enstitüsü yeni e, uydulardan alınan yeri verilerle e, ve hava kirlenmesine yol açı e, e, uğrayan insanların ekspoze olmasını e, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün Birleşmiş Milletler'in başlıca organlarından, Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenilir dediği sınırlar içinde kalan insanlar için bakmışlar ve e, dünyadaki dördüncü büyük ölüm sebebi haline gelmiş hava kirlenmesinden erken ölümler yani neler var e, yüksek tansiyon e, şey kötü beslenme ve sigara, tütün kullanmaktan sonra dördüncü en büyük çevre sağlığı riski olmuş. Yani dünyada 6 milyondan fazla ölüm olmuş. Hava kirlenmesi dolayısıyla. Yani yalnız ondan dolayı değil ama ağırlıklı sebep olarak öyle. Ve bu da tabii inme, kalp, damar hastalıkları, akciğer kanseri ve kronik akciğer üst solunum yolları hastalıklarına yol açıyor. Çin ve Hindistan'da ölümlerin bu kirli havadan ölümlerin yarısından fazlasını sadece bu ülke dünyanın en kalabalık nüfuslu iki ülkesi tabi bunlar ama aynı zamanda da en kirli havaya sahipler özellikle kömür ve biomas gibi yani işte bir takım odun gibi şeyler yakmak evlerde pişirmek için ve ısınmak için iki buçuk milyardan fazla insan yani dünya nüfusunun Toplam nüfusunun üçte birinden fazlasını e, şey içinde, ev içinde, e, binaların içinde hava kirlenmesine tabi tutuyor. Bu 2016'daki yapılmış bir ölçüm. Rapor böyle diyor. Çok majör bir rapor olduğunu da söylemeliyiz. Daha fazla etrafında donanıp e, ayrıntılarını e, şey yapmalıyız ama... Bunun da bir sınıfsal mesele olarak karşımıza çıktığı ve yoksulların belini büsbütün büktüğü de ortaya çıkıyor. İkinci Bu konuyla ilgili ikinci önemli bir araştırma Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu'nun bildirisine göre 2017'de partikül yönünden hava kirliliği limit aşımı Türkiye'de 203 istasyondan 62'sinde yani %34'ünde 180 günden daha uzun sürmüş yani 6 ay. Neredeyse yılın yarısında limit aşımı görülüyor. Bu son derece kaygı verici bir rapor Türkiye ile ilgili Nilüfer Aykaç, Haluk Celaleddin çalışır ve Osman Elbek'ten oluşan Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu'nun Türkiye 2017 Hava Kirliliği analizini bildiriyle açıkladıkları var. Bir yıllık sürede %75 ve üzeri günlerde ölçüm yapılamayan istasyon verileri de inceleme dışı tutulmuş üstelik. Mesela bazı illerde Muş'ta, Uşak'ta ve Şırnak'ta yeterli veri de yok. Hava kalitesi izlemi yapılmıyor. Bunların üzerine de bakabiliriz. En yüksek ölçümler Amasya ve Manisa'da olmuş. Üç büyük ilde duruma bakılacak olursa da Ankara'da bazı illerde mesela Kayaş'ta Sıhye'de, Cebeci'de Dikmen'de, Sincan'da ve Keçiören'de çok yüksek çıkıyor ortalama. Aşılan gün sayısı da bazı yerlerde mesela 200'ün üzerine çıkıyor. 217 Kayaş'ta. İstanbul'un kimi istasyonlarında da yapılan ölçümlere göre aşılan gün sayısı mesela Esenyurt'ta 155 gün. Başakşehir'de 100 gün kadar ve kirliliğinde yüksek oranlara ulaştığı belirtiliyor. İzmir'de de en yüksek Gazi Emir'de Bayraklı'da çıkıyor. Bunun ayrıntılarını da eğer bir aksilik olmazsa yarın Açık Yeşil programında bunu hazırlayan gruptan arkadaşlarımızla görüşmeyi, bu meseleyi bu bildiri üzerinde durmayı düşünüyoruz. Dünyanın en büyük öldü, dördüncü öldürücüsünün durumu üzerinde konuşacağız. Ayrıca bir Washington Post'tan aldığımız bir başka haberde sağlıkla ilgili bir başka şeyde hemen kulak verelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 milyon yumurtanın üzerinde 207 milyon yumurta geri çekilmiş çünkü salmonella diye bir bakteri tipiyle çok ciddi hastalıklara ve ölümlere de yol açabilecek özellikle çocuklarda ve yaşlılarda görülebilecek bir şeyden dolayı 200 milyondan fazla yani neredeyse 4te 1 milyar yumurtanın geri çekildiği haberi var bu da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor Öte yandan da Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci günde de devam eden e, Bülent Çık'ın araştırması e, var, yazı dizisi var. Gıdalardan büyük bir zehirlenme, Türkiye'de zehirlenme durumu var. Halktan da gizlendiği söylenen bir rapor var. Yani bir, uzun yıllar önce <gülüyor> yapılmaya başlanmış ve tamamlanmış olduğu halde bir türlü açıklanamıyor. Sağlık Bakanlığı ma maalesef bir e, iyi ki diye, diyebiliriz aslında bir açıklama yapmış ve tehlikeli gıdalarla ilgili Cumhuriyet'teki yazı dizisinde e, araştırmayı açıklamaktan kaçınmıyoruz açıklayacaktık zaten demiş proje hala devam ediyor bittiğinde açıklarız demiş oysa 2011 ile 2016 yılları arasında yani 5 yılı aşkın bir süre içinde yapılan araştırmanın 2017 içinde açıklanacağı sonuçlarının duyurulmuştu. Şimdi 2018'in ortalarına doğru gidiyoruz. İlkbaharı da doğru başlattık. Hava soğuk ama fakat hiçbir açıklama yok. Olsun biz açıklayacaktık diyorlar. Şimdi daha da önemli bir şey de var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamadığı bu araştırmada incelenen 524 gıdanın %51,1'inde birden çok sayıda pestisit kalıntısı çıkmış. Kansere neden olan bu böcek öldürücüler özellikle anne karnındaki bebekler ve çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ayrıca araştırmada Endüstride kullanılan çeşitli kimyasal atıkların sulara ve gıdalara da arsenik geçirdiği tespit edilmiş büyük bir çok etkili bir zehir olduğu konusunda da herhalde kimsenin artık bu konunun cahili olan kimse kalmamıştır. Bu şeyler böyle e, kötü haberler aslında ama iyi bir e, iyi haberlere de geçeyim çevreyle ilgili. Şöyle... E, bir kötü haberde Kanada Başbakanı Justin Trudeau da e, Kinder Morgan petrol boru hattını inşa edecek şirkete destek olacaklarını ve bu, kendilerinin petrol çıkarmaktan kimsenin çıkarmaktan ve nakletmekten kimsenin kendilerini alı, alıkoyamayacağını söylemişler. E, fakat çok büyük de protestolar var. Söylemiş bu genç ve yakışıklı başbakanı Kanada'nın Justin Trudeau i̇klim, iklim lideriyiz biz diyor bir yandan bir yandan da büyük, büyük petrol şirketlerini ve taşıma şirketlerini de arkalıyor ve onlara şey yapacağız mutlaka inşa edeceğiz Alberta ve British Columbia eyaletlerin valileriyle başbakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra söylemiş Genişleteceğiz bu Trans Mountain diye daha aşırı petrol boru hattı genişletme projesini yapacağız. Bizi kimse durduramaz filan diye konuşmuş ama önemli protestolar var. İklim liderleri hem iklim liderisin hem de petrol boru hattı yapıyorsun. Bu ikisi birden olmaz diye. Climate leaders don't build pipelines diye de pankartlarla çok ciddi protestolar var ve özellikle Greenpeace'ten Kanada'dan Mike Hudema Trudeau inanıyorsa bunu geçireceğini hem anayasayı yanlış yorumluyor Kanada anayasasını hem de seçmenin oylarını da yanlış anlıyor. Üstelik de yerdeki şu anda topraktaki bulunan tabandaki muhalefeti de hiç hesaba katamıyor küçümsüyor pişman olacaktır diye kuvvetli bir şey vermiş. Ve mesela iklim konusunda da son derece ilginç bir haber var. Yeni bir Florida'da valiye ve çeşitli devlet kuruluşlarına, hükümet kuruluşlarına karşı genç nesillerin temel haklarını, iklim istikrarlı bir iklim içinde yaşama haklarını tamamen ihlal ediyor. Özellikle de Florida anayasasının, Florida'nın kendi yasalarının ve Florida anayasasının kurallarını ihlal ediyor diye yeni bir dava açılmış ve çocuklar açıyor bunu yani 18 yaşında şikayetçiler var iklim aktivistleri var Dileyney Reynolds da demiş ki tamamen inkarcılık içinde yaşıyoruz ama hiçbir şey yapmıyor Florida ama bu tamamen etik olmayan ahlaksızca bir şeydir mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz diyorlar İlginç bir gelişme var burada. Hatta Holding'in de Amasra'da kurmak istediği termik santral için verilen e, çevresel etki değerlendirmeyen yani ÇED olumlu kararının iptali için açılan davanın son duruşmasının yapıldığı da artı gerçekte haber e, haber yapılmış ve hatta Holding'e kötü haber diyor. Karar gerçi daha sonra açıklanacakmış ama baya bir Kalabalık adliye önünde termik santral istemiyoruz sloganı atmışlar. Bartın termik santral istemiyor diyorlar. Bir de iyi mi kötü, iyi haber aslında. İyi mi kötü mü nasıl karar vereceğiz bilemiyorum demiştim ama bilim insanları yanlışlıkla başka bir şey ararlarken çok önemli bir keşifte bulunmuşlar. Bir mutant enzim yaratmışlar. Kaza eseri. Japonya'daki bir çöplükte plastik yiyen böcekler bir mutant enzim yaratmışlar. Böylece plastik sorunun çözülmesinden umut ediliyor. PET denilen şişeler özellikle dünyada akıl olmaz. Bütün denizleri mahvetmiş olan ve her dakika bir milyon plastik PET şişenin satıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya 1 milyon dakikada Saatte 60 milyon e, Pet şişin satıldı. Bu plastiği poliyetilen Tereptalat denen e, maddeyi Yiyen bir e, Plastik canavarı Yaratmak üzere ilermiş Yani eğer bu devam eder Bu son derece önemli bir saygın bir dergide de çıkmış Proceedings of the National Academy of Sciences Dergisinde yani Ulusal Bilim Akademisi Tutanakları Dergisi'nde bayağı ciddi bir şey kullanmışlar. Moleküllerini saptamışlar ki evet bu geliştirilirse bütün plastikleri yiyecek deniyor. Bakalım ne olacak. Evet gösterilerden bahsederken şunu da hemen söyleyelim. Ee, önemli e, gelişme olarak bir kere e, e, Filistinliler İsrail Gazze sınırında son e, büyük geri dönüş yürüyüşünü devam ettiriyorlar çok sayıda e, o en az 34 Filistinli öldürüldü e, hakiki mermiler atılarak e, ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla vesaire 30 Mart'tan beri devam ediyor ee, Paramedikler de Yani tıp sağlık görevlileri de En az 30 de Dün pardon Cuma günü Yaralanmış olduğunu söylüyorlar ama gösteriler Devam ediyor ee, Barcelona'da Yüz binlerce kişi Katalan liderlerinin serbest bırakılması için Sokaklara Dökülmüş durumdalar Katalanların e, siyasi ...mahkumları diyorlar... ...dokuz Katalan lider vardı... ...isyan... ...iddiasıyla yargılanıyorlar... ...referandum yaptıkları için... ...Katalunya'nın ya da Katalanya'nın... ...bağımsızlığı için... ...geçen Ekim ayında olmuştu... ...devam ediyor gösteriler... ...şeyde... ...dün haberini vermiş olduğumuz... ...bir haber takibi de yapalım... Philadelphia'daki Starbucks kahve dükkanında... ...iki siyah genç adamın fazlaca durup alışveriş yapmadan kahve filan almadan durmasını bahane ederek arkadaşlarını beklediğini söylemelerine rağmen polis çağırıp tutuklanması üzerine Philadelphia'da büyük protesto gösterileri ve sokaklarda Starbucks'ın CEO'su da özür diledi ve kötü vahim bir şey dedi görevden de aldığını açıklamış ...bu memurun ...Starbucks'ın çalışanını... ...sanki habersiz yapmış gibi... ...neyse böyle bir şey... ...daha geniş gösterilerde ...devam ediyor... ...ayrıca Denver'da da... ...bütün Amerika Birleşik Devletleri'ni... ...baya sarmış bulunan... ...öğretmen... ...grevleri de... Ve ...gösterileri de devam ediyor... 9 günlük grev sona erdi ama başka yerlerde başlıyor ve pek çok şey var ee, Güney Karolina'da bir e, mahkumların ayaklanması olmuş en az 7 mahkumunda öldürüldüğü e, haber veriliyor Lee Correctional Institution diye bir yerde ayrıca da bu e, bir şeyde de Salvador'da da Latin Amerika'da bir gazeteci Karl Lisset Turkios öldürülmüş Bir yeni cinayet gazeteci cinayetlerinin haddi hesabı olmuyor. Afganistan'da da 26 devlet hükümet görevlisi bir dizi saldırı sonunda hayatını kaybetmiş durumda. En az iki okul yakılıp yıkılmış bir de Kızdal Yüksekokulu Lisesi Logar eyaletinde, Kabil'in yakınında bir yerde, ilçesinde karakollarda basılıyor. Böyle de bir ikili e, gelişme var. E, de, Şırnak'ta 3 askerin hayatını kaybettiği bir askerin de yaralandığı haberini de okuyalım. Kuyutepe üst bölgesine yönelik PKK saldırısı oldu. Üç asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Doğan Haber Ajansı'nın verdiği bir haber bu. Şırnak'taki Bestler, Dereler Bölgesi'nde bir süre önce kurulan Tepe Üst Bölgesi'ne uzun namlulu silah ve roket atarlarla saldırı yapılmış. Askerlerin karşılık vermesi, çatışma. Üç asker hayatını kaybetmiş, bir asker yer ve hava destekli operasyon devam ediyor. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre... Böyle işte. Ee, bunu da bir yanetten aldığımız bir haber. Ee, gösterilerde e, arasında en önemlileri de birazdan şimdi ilk yarım saatten sonra döneceğiz. Ee, e, Türkiye'nin dört bir yanında yani demokrasi için 81 ilinde Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde e, referandumunda yıl dönümünde sokağa çıkmış durumdalar e, Büyük e, oldukça önemli kalabalıklara ilişkin fotoğraflar var özellikle e, İstanbul İzmir ve Ankara'da onun da e, şeyini yapabiliriz e, bir genel dökümünü yapacağız şeylerden de e, bahsedelim bu e, bir de e, ülkenin dört bir tarafında yapılan e, seçimlerde, tabipler odasında ilerici e, adayların da kazanmakta olduğuna dair haberler birbiri ardından geliyor. Onun, yani iktidara yakın olanlar e, tarafından gösterilen adayların başarılı olamadıkları haberleri de geliyor. Ayrıca ticaret odası seçimlerinde de e, Diyarbakır'da ve Doğu illerinde de aynı şey olduğu görülüyor. Bunu da birazdan konuşma fırsatı bulacağız herhalde. Bir de bu tamamen anlaşılması ve yorumlanması çok güç olan Suriye'de olup bitenlerin, gelişmelerin biraz daha takibini yapmaya çalışacağız birazdan. Açık Gazete Are three steps to heaven Just listen to heaven. And you three will Plainly see And as life travels on And things do go wrong Just follow steps, steps, to heaven. steps one to heaven. Two and three Step one You find a girl her low. Step two, she falls another one with you Step three, you kiss and hold her tightly Yeah, that sure simmers like heaven, step to heaven. too Heaven's very simple Just follow to the rules to And you will see And as life travels on And things do go wrong Just follow Steps, to heaven. Steps one, heaven. two and three Step one A girl holding her love. Step two She falls in love with you Step three You kiss and hold her tightly Yeah, that sure We step to Seems like heaven, We step to heaven To me Just follow We Step two to heaven to three steps to heaven C cennete 3 adım diye tarif ediyor Raymond Edward Cockren ama hepimizin bildiği ismiyle Edick Cockren 1960 yılında 17 Nisan'da hayata veda etmişti. Sadece 22 yaşındaydı. Bir kazada öldü. Fakat bu o kısa, kısacık ömrü içinde yaptığı bazı parçalarla da çok büyük bir etki yarattı daha sonra yani 1950'ler sonunda ve özellikle de 1960'ların başında ta günümüze kadar da rock roll ve bu tip rhythm ve blues dünyasında etkili olan müzik adımlarının imzacılarından birisi. Ona da bir günaydın dedik ölüm yıl dönümünde açık radyoda açık gazetede. Evet dönersek şimdi Savaş barış mesele. Bir tane şeyi söyleyelim yalnız bu arada. Demin seçimlerden bahsettim. Nisan başından beri bütün ülke çapında tabip odası seçimleri yapılmakta. Ne belki gün İstanbul tabip odası seçimi mevcut yönetimin devamı olan demokratik katılım grubunun büyük farkla kazanmasıyla sonuçlandı. Geçen hafta yapılan seçimlerde ise büyük şehirlerde Ankara'da Balıkesir'de, Antalya'da, Mersin'de, Bolu'da ve Bursa'da gene aynı paraleldeki gruplar kazanmıştı. Uzun yıllardan beri Vatan Partisi yandaşı bir grubun çoğunluğu aldığı İzmir Tabip Odası'nda dahi bu kez çoğunluğun gene ve buradaki mevcut yönetimin İstanbul'daki mevcut ilerici diyeyim, çoğunluğun eline geçmiş oldu 5'e 2 ile. Yani daha bütün oda seçimleri tamamlanmamış olsa da e, eski tabip odası başkanlarından Gençay Gürsoy'un belirttiği gibi büyük olasılıkla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Vatan Partilerin el ele vererek ele geçirmek istedikleri Türk tabipler odasını almalarının zor gözüktüğünü de belirtiyor. Böyle bir bilgi notu vardı. Aynı zamanda... E, bir başka arkadaşımızdan Gürhan Ertür'den aldığımız bir notta da hafta sonunda cumartesi günde Diyarbakır sanayi ve ticaret odası seçimlerinin olduğunu ve baskılara ve talimata rağmen büyük farkla yeşil liste adı verilen demokratik katılımcı listenin kazandığı ve bir bayram havası yaşandığı orada da Van'da da aynı sonuç alındı. Ve sanki sanki oda seçimleri değil de genel seçimlerde kazanılmış gibi bir hava olduğunu bunun da bölgenin sessiz bir başkaldırısı ve direnişi olarak yorumlandığını belirtiyor. Arkadaşlarımız vatandaş gazeteciliği yaparak bize bildiriyorlar. Evet savaş barış haberlerine tekrar dönersek anlaşılır gibi bir işten bahsetmiyoruz. Ne oldu hiçbir zaman anlaşılamadı. Kimyasal saldırı yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldıysa kim tarafından yapıldı? Şöyle bir üstünden geçersek Suriye'den bir açıklama. Duma bölgesine kimyasal yani Suriye'de bir kimyasal denetçi krizi çıktı söyleniyor. Batı ve Rusya birbirini Duma'daki kimyasal saldırıyı denetleyecek ekibi, Birleşmiş Milletler'in denetleme ekibini yani kimyasal silahları önleme organizasyonu OPCW görevlilerinin Duma'ya girişinin engellendiği ileri sürüyor. İngiltere bunu söyledi. Ve e, bu grubun başında olan kimyasal silahların yasaklanması örgütü başkanı e, Ahmet Üzümcü de bu iddiaları araştırmak üzere Suriye'ye giden heyetin Duma kentine erişimine henüz izin verilmediğini açıkladı. E, dün BBC Türkçe'den ve başka kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle bu artı gerçek ve Guardian gazetelerinden aldığımız bir şey yani 22 kişiyi sunalım onlarla görüşün tanık olarak görgü tanığı başka izin vermeyiz diyorlar ondan sonrasını düşünürüz demişler yani Suriyeli yetkililer olayla ilgili 22 tanığın başkent Şam'a getirilmesini önermişler Lahide'de Büyükelçiler toplantısının gergin geçti dün yani ülkelerin bu OPWC üyesi ülkelerin Büyükelçilerinin toplantısında da Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınmış gerginlik olmuş ama hiçbir şey belirli değil yani İngiliz Britanya Büyükelçisine göre son 4 yılda kimyasal Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin 390 rapor iletilmiş muazzam bir sayı bu tabi geçen yılda Suriye rejiminin bizzat sarin gazı da kullandığı belirtilmişti Rus temsilci ise İngiltere'yi uluslararası toplumla dalga geçmekle suçluyor Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı araştırma ekibinin Duma'ya gitmesi için Birleşmiş Milletler'in iznine ihtiyaç var ve OPCW bu izni almadı diyor yani hakikaten deli saçması bir durum var... ...fakat son bir açıklama geldi... ...Rusya Kimyasal Silah Heyeti... ...Çarşamba günü Duma'ya... ...girecek şeklinde bir açıklama yapmış... ...bu yeni birkaç saat önce... ...gelen bir haberde BBC... ...Türkçeden aldığımız bir şey... ...Rusya Dışişleri Bakanı... Sergey Lavrov... ...Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını... ...garanti ederim diyor... ...sanki kanıtlarla oynanması... normalmiş gibi bir şey... Yani BBC'nin Hard Talk programında konuşmuş ve kanıtlarla oynamayacağız garantisi var demiş. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya ek yaptırım uygulanacağı kararı vardı. Şimdilik askıya alındı belirtilmiş. Tekrar vurabiliriz deniyordu artık vurmayacağız yaptırım yapacağız demişti. Yapmayacağız diyorlar. Bu arada füzeler, atılan füzelerin e, bu, ne kadarının isabet kaydettiği ve ne kadarının e, kur, e, engellendiği konusunda da tartışma var. Trump Suriye'ye yüzden fazla füze fırlattık. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tek biri bile imha edilemedi demiş. 103 füze, oysa Rusya'da 103 füzeden 71 Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildi demişti. Rusya'dan e, savunma bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov e, Amerika'da, e, Amerika Birleşikleri'de Suriye'de gayet önemsiz hedefleri, boş yerleri vurdu. İmha edilmesi için zaten bunlar hedefleri, vurulan hedefler yerin altında veya havunma savması, savunması tarafından iyi korunan sığınaklar değildi. İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi, 10 katını attılar diyor. Asıl hedefin hava üsleri ve askeri tesisler olduğunu söylemiş. Yıkıntıların ölçeği de uyuşmuyor deniyor. Suriyeli e, demokrasi navda yapılan e, bir, bir, bir, bir ilginç mülakatte Suriyeli e, Amerikan, e, Suriye asıllı Amerikalı bir aktivist Rama Kudeymi de e, bu sınırlı sayıda Amerika Birleşik Devletleri roket atışlarının aslında Esad'a ...kitle ölümlerini devam ettirmesi için bir mesaj anlamına geldiğini söylüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May de bayağı zorlandı parlamentonun alt kanadı avam kamerasında oturumda. İngiliz milletvekillerini bilgilendirdi. Özellikle Labour işçi Partisi'nin milletvekillerinden sorular karşısında biraz terlediyse de dünya liderleri bizi destekliyor. Zaten Suriye saldırısı ulusal çıkarımız içindi diye daha da e, tuhaf bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nden de tuhaf bir açıklama var. O da Deutsche Welle'nin haberinde Suriye operasyonuna temkinli bir destek. Yani Fransa Amerika'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle düzenlediği hava saldırılarını tırnak içinde Buraya dikkat isteriz anlayışla karşıladığını açıklamış. Ortak bildirde de Suriye'deki müzakere süreci yeniden canlandırılsın demiş. Demişler Avrupa'nın da tavrı bu. Yarın bu konuda da belki Cengiz Aktar'la da biraz daha konuşma fırsatı buluruz. Rusya ayrıca Suriye'deki kimyasal saldırının tezgahlanmış olduğunu söylüyor. Rusya bölgeye müdahale etmedi bunun garantisini verebilirim diyor. Öte yandan 550 milyon dolarlık bir bütçenin ardından Pentagon'un yani Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı ya da savaş bakanlığından Suriye'ye de bin kişilik güç için silah talebi geldiği de haberler arasında yer alıyor. Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmüş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmiş. NATO üyesi ülkelerin terörün her türlüsüne karşı mücadelenin önemi vurgulanda açıklaması yapılmış. Ama bütün bu saçmalıklar yumağından çıkabilecek şeylerden bir tanesi Oya Baydar'ın T24'teki yazısında Dünya e, Trump'a Türkiye Erdoğan gillere kaldığında 3 nokta başlığıyla koyduğu yazıda. Yani zor bir dönem kargaşa ortamı tehlikeli gelişmeler falan demiyorum diyor Baydar. Yaşadığımız günleri nitelemek için abuk saçma absürt sıfatları da yetersiz kalıyor. Dünyanın özellikle de batı dünyasının ve Türkiye'nin durumunu en iyi ifade eden sözcük cinnet. ...cinnet hali en tepelerden başlıyor... etrafa esir alıyor... ...kitlelere yayılıyor... ...birçokları arasında yakın ve iyi örnek... ...Suriye'de olup bitenler... ...son günlerdeki akıl, vicdan, ahlak dışı... ...gelişmeleri hayret ve dehşetle izliyoruz... ...bunca kan, bunca ölüm... ...bunca yıkım, çoluk çocuk... ...milyonlarca insanın yaşamına mal olan... ...bu kirli savaş karşısında... ...aklımız, yüreğimiz... ...vicdanımız tutulmuş... ...ekranlara bakıyoruz... ...kimemiz korkudan... Kimimizin ne yapabilirim ki çaresizliğinden kahroluyor ama susuyoruz. Kimileri de var ki ölümü, yıkımı, acıları alkışlıyor. Az oldu. Yüreğimizi soğutmak için daha fazla vurun, daha fazla öldürün diyor. Pis yürek, pis kafa, pis siyaset, pis insan demiş. İlkesiz, vicdansız ve etik yoksunu bir siyaset oluyor. Ve e, yani ister Amerika'nın isterse Türkiye'nin veya başka ülkelerin Suriye'ye müdahalesini şu veya bu nedenlerle destekleyen yetkili yetkisiz herkese bir soru sormak istiyorum diyor Hoya Baydar. Bu türden müdahaleler Türkiye'ye yapılsaydı mesela birileri parantez içinde suçlamaların haklı ve doğru olup olması önemli değil. Doğruluk haklılık arayan kim ki bu zamanda parantezi kapat. Mesela birileri Türkiye'de demokrasi yok ediliyor. On binlerce insan hapishanelerde, yüz binlerce insan yargılanıyor. O hal bahanesiyle hukuk askıya alınmış durumda. İnsan hakları ihlalleri var. Güneydoğu'da büyük yıkım yaşandı. Canlar, mallar gitti. Kürt halkı üzerinde baskı, zulüm var. Ülke diktatörlüğe doğru götürülüyor diyerek ki yer alsın yazarken bile isyan ediyorum. Ülkemizi işgale hiç değilse birkaç füze gönderip aklımızı başımıza almamızı sağlamaya yeltenseydi ne yapardınız? Önce bu sorunun cevabını vermenizi sonra Suriye'de olup bitenleri yeniden düşünmenizi öneririm dedikten sonra hepimizin bildiği ama çoğumuzun unutmayı tercih ettiği bazı temel gerçekleri de sıralıyor. Saldırıya hiç kimsenin hakkı hiçbir savaşında aması olmadığını söylüyor ve meselenin de Esad'ı destekleyip desteklememek olmadığını, destekleyip desteklememek olmadığını. Beni ne Esad, ne Cihat, ne Trump, ne Putin, ne Erdoğan, ne şu, ne bu ilgilendiriyor. Suriye felaketi önlenebilecekken bırakın önlemeyi emperyalistlerin kuyruğunda alt emperyalist olma hırs ve özlemiyle insan hayatlarını hiçe sayanlardan hesap sorulmasını istiyorum diyor. Ve biz barışçılar Şöyle bitiyor 15 yıl önce Irak'ta Savaşa hayır diye yeri göğü inleterek Ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri Saldırganlığının bölgede yarattığı Bataklığa sürüklenmesini Engelleyebilmiştik Bugün de savaşçılığa silahlanmaya Militarizme karşı Tek ses olabilirsek Trump Erdoğan zihniyetini geriletmeyi neden Başaramayalım diye Sormuş önemli bir yazı Bunu da İnternet sitemizde e, görmeniz mümkün olacak bir süre e, bugün içinde diye ümit ediyorum. Öte yandan başka birkaç haber de var. Musul'da Dağtaş IŞİD'li militan cesedi kaynıyor diye bir artı gerçek haberi var. IŞİD'den temizlenen Irak-Şam İslam Devleti e, örgütü İslamcı Irak'ın Musul kentinde yıkıntılar arasında militanlara ait olduğu iddia edilen binlerce ceset olduğu belirtilmiş bu Amerikan haber ajansı Associated Press'in haberi aslında artık gerçek oradan aktarıyor bölgedeki yetkililere dayandırmış onlar da Irak'ın maydan şehrinin ya da meydan farklı yerlerindeki yıkıntılar arasında kalmış binlerce cesetten bahsediyor bölgeyi yerinde inceleyen Associated Press muhabirleri cesetlerin çoğunda üniformaların olduğunda bazılarında ise intihar bombacıların kullandığı ekipmanlarının bazı parçalarının olduğunu aktarmış. Yetkililerin cesetleri kaldırmadığını ve mesela bazı görüşmelerde 6 hafta içinde 650 ceset gömdük diyenler de var. Bunu da daha fazla uzatmadan bu noktada bırakmak lazım. Zaten birinci saatinde sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Önemli bir şey, bir başka durum, Amerika Birleşik Devletleri'nden Rahip Brands için tutukluğa devam kararı çıktı. Askeri casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu. İlk duruşma yapıldı. Kilise'me hiçbir zaman siyaset sokmadım diyerek suçlamaları reddeden Brands'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu oldukça gerilim yaratmıştı Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki temel kriz maddelerinden birisi bir kod adı dua olan bir gizli tanığın ifadesiyle 9 Aralık 2016'da tutuklanmıştı FETÖ örgütünün üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Amerika Birleşik Devletleri'nden pastör ya da rahip Andrew Craig Branson'ın yargılaması var İzmir'de İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nihayet başlandı dava. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'den bir açıklama yapmış ve ilişkilerin risk altında olacağını söylemiş. Brunson'un da psikolojisinin bozulduğundan şikayet ediyor. Baş savunmasını verirken ağlamış ve kısa süreli bir fenalık geçirmiş Brunson'un dinlendikten sonra cezaevinde yaşadıkları sorundan bahsetmiş. Sorun şakranda değil. Benim kafamda, tek kişilik odada, hücrede tutuluyor. Tecritte yani. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum. Diye bir e, durum var. Öte yandan Amerika ile olduğu gibi Yunanistan'la da e, problem var. Yunanistan Adalet Bakanı 8 Türk firari askerin serbest kalacağını açıklamış. Eee 15 Temmuz 2016'da düzenlenen memfur darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'ın Aleksandropolis Dede Ağaç, sınır kentine askeri helikopterle firar eden 8 Türk askeriyle ilgili hukuki süreç Mayıs ortalarında tamamlanması bekleniyormuş sürecin. Ve Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis konuyla ilgili bir açıklamada askeri tutuklu ve idari tutukluk süresinin Mayıs ayında sona ereceğini açıklamış askerlerinin Türk, 8 Türk askerinin ve firari askerlerin sağlamlaştırılmış güvenlik statüsü altında serbest bırakılacağını söylemiş. Öte yandan Stelio Berberakis'in Atina'dan bildirdiğine göre bunu da şeyden görebiliyoruz BBC Türkçe'den Yunan bayrağı indirildi diye bir açıklama yapmıştı Türkiye tarafından. Atina'da bunu yalanlamış. Yani Binali Yıldırım Başbakan dedim açıklarındaki ıssız bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının Türk komandoları tarafından indirildiğini söylemiş. Arkasından da Yunanistan cephesinden bu açıklamayı yalanlayan mesajlar da verilmiş. Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da benzer ifadelerle Yunan egemenlik sahasının ya da toprak bütünlüğünün ihlalli olan herhangi bir olay kaydedilmedi deniyor. Şimdi bir de son olarak şeyden bahsedelim. Cumhuriyet Halk Partisi o halde Cumhuriyet referandumun yıl dönümünde Taksim meydanında yapmak istediği oturma eylemi polis tarafından engellenmiş. Onun üzerine eylem Fransız konsolosluğu önünde yapılmış. Oldukça önemli bir kalabalık var İstanbul'da. 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde o hal değil demokrasi istiyoruz sloganıyla 81 ilin kent merkezinde bir saatlik oturma eylemi yaptı. O gelen e, fotoğraflarda çeşitli gazete ve internet sitelerinden e, görülebildiği kadarıyla önemli kalabalıklar var. Bazı pankartlarda 7 defa oha diye yazılmış. Yani ohası koyu harflerle ilk üç harfi sonra L başka harfle yazılmış. 7. defa oha diye. İstanbul'da yani 81 ilin kent merkezlerinde bir saatlik oturma şeyi Taksim'de mesela polis bariyerleriyle çevrilmiş ve engellenmeye çalışılmış. Gezi Parkı kapatılmış. İstiklal Caddesi boyunca bütün ara sokak girişlerinde de polislerin nöbet tuttuğu belirtiyor. Kaf, Kaftancıoğlu da Canan Kaftancıoğlu katılmış Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Yürüyüş, eylem boyunca hak, hukuk, adalet direne direne kazanacağız faşizme karşı omuz omuza ve Adalet ve Kalkınma Partisi halka hesap verecek gibi sloganlar atılırken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir açıklama yapıyor. 21 aydır süren olağanüstü halin yani o halin insan hakları, ifade özgürlüğü ve bütün protesto eylemlerini baskılamanın aracı olduğunu söylemiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı o hal giderek bu faşizan sınırları bir aşmış sağcı solcu muhafazakar sosyal demokrat kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür diyor ve şey var Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre o halde 10 Ekim'de katledilenlerin yakınlarına sıkılan bir bergazıdır, tütün üreticisine vurulan coptur Ahmet Çık gibi hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış gazetecilere zindanlara atmaktır. İşlerini geri almak için mücadele veren Gülmen ve Öz ölüm tehlikesini görmeyen hükümet inadıdır. Öğrenci tutuklamaktır. Grevleri yasaklamaktır. Twitter'da 280 karakterden korkmaktır. Tiyatro oyunlarını yasaklamaktır diye de ufak bir liste hazırlamışlar. Ve e, şey deniyor... Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir diyor Kaftancıoğlu ve o halin kaldırılmasını başa alarak taleplerini şöyle sıralamış. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleriyle sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır. Sivil darbeyle tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Bu büyük eyleme katılanlar arasında ilçe örgütleri başkanlarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, TMOB İstanbul şu Şubesi Sekreteri Mücella Yapıcı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK yani Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da var. Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin Şişli Belediye Başkanı da Hayri Ünü. Beko Eylem'de söz alıp bugün burada olduğumuz gibi 1 Mayıs'ta da Maltepe Meydanı'nı dolduracağız diye konuşmuş. Bunları da hem Cumhuriyet'ten hem de Biyanet'ten aldık. Tam su pişkin imzalı haberde. İlginç bir haber de var. O hal istemiyoruz eylemi. O hal nedeniyle yasaklanmış. Taksim Meydanı'ndaki gerekçe ne olduğunu bilmiyorum ama... Bitlis'te valilik kararıyla 82 ilden birinde yapılmamış Bitlis'te valilik kararıyla yasaklanmış. Neden yasak diyorlar o hal var ondan diyor. ama o hal kaldırsın diye deniyor destek ne yapalım o hal var kalkacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nin o hal eylemine de sözcü Mahir Ünal... ...yedinci kez uzatılacak... o hal protesto için oturma eylemini... ...şöyle yorumlamış Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...ve destekleyenlerin... ...Marksist, Leninist... ...ideolojiyle fikri, altyapı... ...ve işbirliği var burada demiş... ...ama bence... ...eksik var bizim... ...neslin daha yakından tanıtılırladığı... ...Selahattin'in pek... ...bilemeyeceği bir şey var... Yetmez. Marksist, Leninist hatta Maoist denmesi lazımdı. Bizim dönemde böyle denirdi. Arkadaşlardan bazıları benim kuşaktan olanlar hatırlayacaktır. Öte yandan Ankara Valiliği de Yüksel Caddesi'ndeki eylemler sürerken abluka'ya alınan tırnak içinde insan hakları anıtının işte, o hal eylemini, o hal istemiyoruz eylemini o hal nedeniyle yasaklandığı gibi insan hakları anıtına da insan hakları anıtını korumak için ablukaya aldığını söyleyen Türkiye hakikaten tarihe geçecek ilginçliklerle dolu sanatı ve sanatçıyı korumak için kordonla çevirdik demişler Ankara Valiliğinden insan hakları anıtını ama yapan sanatçı heykeltıraş da ben eserimin korunmasını istemiyorum demiş bakalım vali mi haklı sanatçımı. 5 ee, kişiyi öldüren zırhlı araç sürücüsünün de kusursuz mu şimdiye kadar bir zırhlı aracın karıştığı en büyük ölümlü kazada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görevlendirilen Batman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait Kobra aracı Lice ziyaret köyünde otomobile çarpmış ve yaşları 63 ile 76 yaş, yaş arasında değişen İnsanların feci şekilde ölmesinden sorumlu değilmiş. Hatalı da değilmiş. Böyle işte. Ee, son olarak da şunu söyleyelim. Uluslararası kuruluşlardan Van'da tutuklu bulunan gazeteci Nedim Türfent'e bir mektup gönderilmiş. Ve uluslararası gazetecilik örgütleri gazetecilik suç değildir. Senin suçlu olmadığını biliyoruz demişler. Açık Gazete Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün can yok izinli. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şeyle Suriye'deki bu hakikaten. Takibi de neredeyse imkansıza varacak. Hem açıklamaların saçmalığından ve yalanlarla örülü olmasından hem de yani gelişmeleri takip etmenin mümkün olamayacağı kadar çok olmasından olan bir durum var. Biraz da nasıl yorumlayacağız bunları? Yorumlamak çok zor. Çünkü... Birleşmiş Milletler e, kararı bu, bu tür sorunların genellikle Birleşmiş Milletler çerçevesinde e, çözümlenmesi üzerine bir e, konsensüs oluşmuştu bundan 10-15 sene önce hatırlayacaksınız 2001 Irak evet. müdahalesi e, Amerika'nın Irak müdahalesi öncesinde e, ortaya çıkan bir koruma sorumluluğu e, kavramı vardı 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulun oy birliğiyle, hatırlatayım, yani oy birliğiyle bu koruma sorumluluğu kabul edilmişti. Yani devletler insan topluluklarına kitlesel vahşet politikalarından, yani soykırım, insanlığa karşı suç, etnik temizlik, savaş suçu gibi kitlesel vahşet politikalarına karşı koruma yükümlülüğünde oldukları ilan edilmişti. Önce kendi e, Vatandaşlarını Kendi topraklarında Bu zaten devletlerin hukuki e, sorumlu, Sorumluluğu Ama aynı zamanda Dünya vatandaşı olarak tanımlanabilecek Diğer e, vatandaşların Veyahut insanların da korunması e, Bu Koruma sorumluluğu e, Çalışan bir şey mi? Değil Çünkü Bu e, Güvenlik Konseyi'nin yani genel kurulda oy birliği kabul edildi ama bunun e, izin verme yetkisi e, böyle bu ellerinde izin verme yetkisi Güvenlik Konseyi'nin ve e, Güvenlik Konseyi'ne 12 defa Suriye ile ilgili bu koruma sorumluluğu çerçevesinde müdahale etmek e, gereğini e, sunulmasına rağmen ki bunun yarısı da galiba 2017'de yapılmış 12 kez e, Rusya'nın vetosu nedeniyle bu e, uygulanmamış. Dolayısıyla hakikaten bir e, çelişkili bir durumla karşı karşıyayız. Bir taraftan e, Suriye'de olanlarla ilgili rejimin e, son olarak e, kimya ve silah kullanıp kullanılmadığı kullanıp kullanmadığı konusu tartışmalı. İddialar, iki taraftan da güçlü iddialar var. Ee, olup olmadığı, olup kullandığı konusunda da, kullanmadığı konusunda da. Ama ona gelmeden önce, daha e, kimyasal silahtan önce, kullanımından önce de insanlığa karşı suç veyahut vahşet veyahut savaş suçu niteliğinde olan bir dizi e, müdahale yaşandı e, Suriye'de. Yani kimyasal silahlarla... Öl, ö, hayatını kaybeden insan sayısı toplam 300 ila 350 bin arasında olduğu tahmin ediliyor ölenlerin e, Suriye Savaşı'nda e, çok küçük bir e, oranını oluşturuyor. E, fakat e, dediğim gibi e, Rusya'nın e, Suriye rejimini çeşitli nedenler haklı haksız e, onu da bir tarafa bırakalım. Suriye rejimini koruma e, gayesi ee, bu e, koruma sorumluluğu, insanlık adına koruma sorumluluğunu e, Suriye'de bütünüyle etkisiz bırakıyor. Başka yerlerde de etkili oldu mu derseniz onun da olduğunu söyleyemeyiz. Ama e, baktığımız zaman e, bu e, Suriye'ye müdahalenin e, NATO izni olmadan e, NATO diyorum e, Birleşmiş Milletler izni olmadan e, ilk defa yapıldığı iddiası da doğru değil. Çünkü 1999'da Kosova'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan e, Batı Müttefikleri müdahale etmişlerdi. Hatırlayacaksınız. Evet. E, dolayısıyla bu ilk değil. E, etkili mi? Son derece tartışmalı. E, gerçekten e, söylendiği gibi bundan 10 gün önce 15 gün önce e, Guta'da e, kimyasal silah kullanıldı mı? Robert Fisk yerine, yerinden e, yaptığı bir hastaneye gidip oradaki doktorlarla konuşarak e, bir gözlem aktarıyor. Aktardınız mı? Onu bilmiyorum bu sabah. Hayır aktarmadım. Ha, Robert Fisk'in e, iddia edildiğine göre bunu da e, bugün e, bir e, İrlanda Radyosu canlı yayınlayacağını e, söyleşiyi Robert yayınlayacağını iddia etti ve çok kısa bir mesajla bu söyleşiden e, parçalar e, verdi. Robert Fisk e, Guta'da bu e, kişilerin e, tedavi gördüğü e, hastaneye gittiğini söylüyor. Hatırlayacaksınız bu hastanede e, kimyeli silah e, saldırısına maruz kalmış kişilere uygulanan hortumla suyla yıkama tedavisi uygulanıyordu onun filmlerini görmüştük evet, video çekimlerini görmüştük evet e, bunu yapan doktorlara sorduğunda doktorlar e, kendilerinin yani hastaların e, kimyevi saldırıya uğradığı e, şikayeti üzerine tedbir olarak yaptıklarını söylüyor bir kişinin söylediğine göre Robert Fisk'in aktardığına göre gelen kişilerin esas rahatsızlığı top ateşlerinin toz ve yarattığı bombaların yarattığı kimyevi salgılardan yani kimyevi silahlardan değil çeşitli kimyevi salgılardan rahatsızlık şikayetiyle geldiklerini hastaların geldiklerini söylediklerini fakat birkaç kişinin e, e, kimyasal silah e, atıldığı sözü üzerine panik başladığını kendilerinde tedbir olarak böyle bir şey yaptıklarını söylüyor. Hı hı. Böyle. Yani Robert Fisk'in yerinden e, hastaneden aktardığını söylediği şey bugün de galiba yayınlanacak. Doğruysa eğer bir de bu da bir yalan haber değilse ve Robert Fisk <gülüyor> böyle bir şey yapmadıysa bütün bunları artık hep tedbirli kulağımızla görüp Duyup, gönlümüzümüzde görmeden e, bu işleri e, aktarmak çok zor ama e, biz e, şey kaydıyla doğru olup olmadığını halen bilmediğimiz ile söyleyelim. Evet, ben de buradaki ee, yorumların çoğunda aynı kayıtları düşerek yaptım. Çünkü çok birbiriyle inanılmaz derecede çelişen... Görüntülerde, evet. açıklamalarda her şey çelişen şeylerle dolu. Onun için Oya Baydar'ın da yazdığı gibi biraz cinnet hali var yani. Savaşlar genellikle böyledir. yani evet. Savaşlar sadece silahlarla değil aynı zamanda propaganda ve karşı propaganda çabalarıyla yürütülür. İkinci Dünya Savaşı'ndaki yalan cinnet cinnet olarak değerlendireceğimiz şimdi yalan haber sayısını evet. e, hatırlayın veya bütün savaşlardı <gülüyor> e, zaten savaş bir cinnet hali kendiliğinden yaratıyor e, diğer taraftan e, bu e, saldırının yani Birleşmiş e, Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan Amerika Birleşik Devletleri Ralsa ve Birleşik Krallığı'nın yürüttüğü sınırlı biraz göstermelik, biraz gözdağı vermek, biraz sözünün arkasında durmak, tehdidinin arkasında durmak nedenleriyle yapıldığı anlaşılan bu saldının arkası gelmeyeceği belli oldu. Diğer taraftan Fransa ile Birleşik Amerika arasında da bir küçük ihtilaf ortaya çıktı. Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un pazar günü bir gazetecilerle yaptığı söyleşide söylediği sözü Amerika Dışişleri Bakanlığı yalanladı. Macron şey demişti, telefonla veya bilmiyorum nasıl, Trump'ı Suriye'den çekilmemeye ikna ettim demişti. Hemen Amerikan Dışişleri Bakanlığı dün sabah böyle bir iknaya ihtiyaç olmadığını hiçbir zaman Trump'ın hemen çekiliyoruz demediğini ama ordusunun Amerikan ordusunun Suriye'de kalıcı olmadığını ifade ettiğini söyledi. Böylece Macron'un Trump'ı ikna ettiği iddiası Amerikalılar tarafından yalanlanmış oldu. Ama sonuçta Macron'da dün Evet ama ben hiçbir zaman böyle bir şey... Abi kulağımda duydum söylediğini neyse. <gülüyor> ben böyle bir şey söylemedim. Amerika ile Fransa Suriye'de kalıcı değildir dedim dedi. Artık böyle işte siyaset böyle bir şey. Evet. Yani ee, Macron ayrıca Sur Suriye'deki saldırıyla Rusya ve Türkiye'yi ayırdık demişti ama <gülüyor> ona da yalan hem Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'den gelmiş hem de Kremlin'den Rusya'dan, Rusya'dan gelmiş. gelmiş. Evet, Çok evet onu da şey. kulağımla duydum o pazar akşamı <gülüyor> söyledi öyle. Ee, Macron'a söylenen bir sıfat var, Jüpiter vari politikacı diye kendini Jüpiter zannediyor. Yani bütün sorunları çözebilecek kapasiteye sahip kişi olarak tanımlandığına dair e, ümursların kullandığı bir tabir var. <gülüyor> ee, Suriye'de maalesef e, bu. E, bu çatışma, bu saldırı ve insanlık dramı e, pek yakın vadede çözüleceğe benzemiyor. Yalnız şunu belirtelim ve isterseniz e, bu konuyu devam edeceğiz nasılsa. E, şunu belirtelim. Aslında e, çok ciddi bir çatışma, yani Amerika ile Rusya arasında, Suriye konusunda bir çatışma olma ihtimali de çok az. E, çünkü e, hem Amerika'nın hem Rusya'nın, hem Türkiye'nin artık e, kendi e, denetimlerinde e, protektoral şeyleri var. E, koruma altında kendi e, bölgeleri himaya. var. Evet. evet. Kendi bölgeleri var. Amerika'nın e, esas olarak Kürtlerle e, bağlantılı. E, Rusların e, Rus, e, Suriye rejimine bağlı Kesimlerle bağlantılı Rusya ve İran'ın e, Türkiye'nin de e, Afrin, e, İdlib, Afrin ve Fırat Kalkanı, e, Ceraplus bölgesinde e, kendi himaye altı, kendi himayelerinde olan bölgeleri var. Bunu e, kaybetmek isteme, istemeyeceklerini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla e, bir e, güç dengesi maalesef e, Suriye'nin e, içinde 3 4 yabancı ülkenin belki 5 yabancı ülkenin varlığıyla, askeri gücüyle Suriye'de bir güç dengesi oluşuyor yavaş yavaş. Belki de barış görüşmeleri bu denge istikrara kavuştuğu zaman olacak. Başlayacak. Evet, çok zorlu bir süreç oldu muhakkak. Evet. Olanda tabii gene e, sivillere oluyor büyük ölçüde. Evet ve yani muazzam Peki, sayı evet. Yalnız, Pardon, ee, Yedi yıl oldu. Evet yedi yıl oldu ve yani ölenlerin ve yerlerinden, yurtlarından olanların sayısı milyonlar, yüz binler ve milyonlarla ifade ediliyor. 21. yüzyılda en büyük. Yani o 20. yüzyılı Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da olan büyük katliamlarla kapatmıştık. Ee, ve e, Ruanda'daki soy kırımıyla kapatmıştık. 94'te Ruanda soy kırımı ve e, 1992'den 95'e hatta Kosova'yı katarsak 99'a kadar süren 99'da Kosova'da e, çok büyük e, ölümler olmadı ama e, Yugoslavya'nın parçalanması sırasında yaşanan büyük katliamlar gene yerinden edilenler, nüfus değişiklikleri ile kapatmıştık. 20. yüzyılı Suriye bir de Afganistan tabii. Afganistan ve Orakta. Afganistan tabi. sürekli halde. Onun için onu kapatma evet. ve açma <gülüyor> olarak e, vermedim. Evet, evet ve yani peki... e, 20, 25 yıldır devam eden bir e, bir iç savaş e, var ve pek de durulacağı benzemiyor. Fakat evet. e, de kimsenin de İlyemen de aynı şey geçerli. Onlar artık bahsedilmiyor bile onlardan Irak'ta evet. bildiğimiz haliyle bildiğimiz ölçülerde bir devlet olmaktan da çıkmış vaziyette tabi Irak evet bildiğimiz ölçülerde bir devlet olmaktan çıktı evet böyle bir durum var peki biz bir de şimdi Ermenistan evet de Cumhurbaşkanı. Ermenistan'da çok büyük demeyeyim ama hatırı sayılır kalabalıkta göstericiler Bugün yapılacak parlamento parlamento da bugün yapılacak sonucu önceden belli başbakan seçimini protesto ettiler niye protesto ettiler çünkü eski cumhurbaşkanı 9 Nisan'da ikinci kez görev süresi iki iki üst üste seçildikten sonra görev süresi dolan ve üçüncü kere seçilemeyecek olan cumhurbaşkanı ee, Servisyan, e, evet. Ee, geçen hafta partisi Cumhuriyetçiler Cumhuriyetçi Parti tarafından Başbakan adayı gösterilmişti. Ee, aslında Servisyan istese e, Anayasa değişikliğini bahane ederek 2015'te yapılmış Anayasa değişikliğini bahane ederek efendim bu yeni Anayasadır. Cumhurbaşkanının görevleri değişmiştir. Ee, ben yeniden e, aday olacağım derdi. Ee, bunu e, Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın e, 2019'da seçilirse 2024'te e, iddia etmesi e, kuvvetli muhtemel. Bilmiyoruz. En azından e, iddia edebiliyor. Ama e, sel -sel -sel hiç böyle bir iddiada bulunmadı. Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını iki defa üst üste seçildiğini belirtti. Kabul edilir miydi bilmiyoruz ama Zaten Cumhurbaşkanı e, üçüncü kere olmak e, yolunu zorlamamasının e, esas nedeni Cumhurbaşkanının 2015 Anayasa değişikliğiyle e, bütün yetkilerini başbakanı e, devredilmiş olması ve e, Ermenistan'ın 2015'te bir yarı başkanlık sisteminden güçlü bir yarı başkanlık sisteminden güçlü bir e, parlamenter sisteme veya baş başkanlık sistemine diyelim e, dönmüş olması. Yani e, Türkiye'de biz e, parlamenter rejimden, başkanlık rejimine yol alırken Ermenistan'da tersi yönde 2015'te karar almıştı. Ama bunu yaparken o zaman da e, çok ciddi tepkiler e, dile getirilmişti. Bunu yaparken Sarkisya'nın e, asıl amacının 3. E, kere Cumhurbaşkanı olamayacağı için 3. E, kere Cumhurbaşkanı gibi bir başbakan olmak olduğunu iddia etmişlerdi ve 2010 bu, bu tartışmalar sırasında 2014'te Sel Selkisyan'ın e, kendisinin e, 2000, e, gelecek seçimlerde rejimin değiştikten sonra Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra Başbakan olmayacağı sözünü verdiğini bugün iddia ediyorlar iddia ediyorlar. Selkisyan bunu ne doğruladı ne yalanladı. Partisi böyle bir iddia böyle bir söz verilmemiştir diyor şimdi. Evet. Ama ül e ülkede de bayağı evet. ciddi yani binlerce kişi diyor. Mesela Cumhuriyet'te bir haber var fotoğraf da var. E, bayağı gençlerden oluşan bir topluluk. Gençlerden oluşan bir bir çeşitli yani gümrü, Varna, gibi kentleri de dolaşarak işte pazar günü Pazar günü, pazar pazar günü, Erivan'a Erivan'a girdiler. Bu gösterilerin baş başını muhalefetin lideri Nikol e, Paşinyan çekiyor. Evet, ee, sersiz ve, bir e, Ermenistan sloganı atıyorlarmış, e, erkis yani sersiz bir Ermenistan. Ve bir, evet. bir de Ermenistan halk radyosunu da bir ara ele geçirmişler, canlı yayını kesmişler. Aa, evet. onu bilmiyorum. Böyle bir haber var. Bugünkü Cumhuriyet'te gördüm. Evet ama sonuçta bugün e, mecliste Serserkisyan'ın partisi e, rahat bir çoğunluğa sahip olduğu için Evet. E, başbakan e, olarak seçilecek. E, ve göreceğiz sonra ne olacağını. Cumhurbaşkanı da Sarkisyen. Fakat e, bir akrabalığı yok Serserkisyan'la. Armen Sarkisyen. O yedi yıl için seçildi. Protokol göreviyle esas yetkileri, protokoller yetkiler olan bir cumhurbaşkanı olacak. Eğer kendisi bir kriz durumunda fiili yetkiler edilmezse, Armen Sarkisyen, parlamenter rejime dönüş bir tarafıyla olumlu gibi gözükse de, Sers partisi parlamentoda çoğunluğu sahip oldukça sonuçta başbakanlık yetkileri, eski cumhurbaşkanı başkanlık yetkilerinin hepsine ve benzer şekilde sahip olduğu için de çok bir şey değişmeyecek. Belki seçimleri kaybetme riski daha yüksek olabilir çünkü şahsın değil partinin artık seçimi kazanması gerekecek. Parlamento çoğunluğuna sahip olmak gerekecek. Halbuki başkanlık seçiminde şahıs seçimiydi. Evet. Orada da bir yol, yolsuzluk şeyleri de hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, bir, birkaç kere e, oldu. Zaten 2008'de ser, sertisyen e, seçildiğinde yapılan büyük gösterilerde 16 kişi ölmüştü. Evet, i̇lk evet, defa evet. gösterilerde. Sonra 2011'de, 2016'da da e, gösteriler oldu. Sertisyen Tartışmalı bir da ama doğrusunu söylemek gerekirse bölgede tartışmalı olmayan başkan var mı derseniz o da yok. Şimdi bir de yani bunu herhalde daha sonra tekrar ele almamız gerekebilir ama yeni bir haber gördüm. Dün Justin McCarney'in Guardian'da Shinzo Abe'nin de çekilmek zorunda kalacağı belirtiliyor Haziran ayında. Japonya'da başbakanlıktan çünkü bu yolsuzluk skandalleri bayağı ciddi belgelenmiş de ya daha önce yalanladığı şeyler şimdi açığa çıkmış bazı belgelerde, devlet belgelerinde. Karısı hesabına aşırı milliyetçi, kindergartenlar, çocuk bahçelerinde falan büyük paralar dönmüş gibi söylentiler evet. var. Bir de bu çıktı. Evet, fakat. Yani bu Erivan'da, Ermenistan'da olanlar çok istisnai değil. Bazı yerlerde, birçok ülkede devlet başkanları, iktidarı uzun yıllar hani sonuçta Serge Evdikyan, pardon Evdikyan, Serge an, an, beni. <gülüyor> Ona bir selam göreyim uzaktan. Ser Serge Evdikyan. E, sonuçta 8 yıl, 2008'den 10 yıl iktidarda kalmış birisiydi. Bundan çok daha uzun iktidarda kalmış kişi, birçok başkan seçim yeniden seçilme için, 3. 4. defa seçilmek için anayasa değişikliklerine gitmek, anayasa değişikliği kabul edilmese de ısrar etmek yolunu seçiyor maalesef. Bolivya'da olduğu gibi Evo Morales Bolivya'da dördüncü kere seçilmek için anayasa değişikliğine gitti. Anayasa değişikliği kaybetti, kaybetti anayasa değişikliğini ama buna rağmen partisi 2019'da kendisini dördüncü kere başkan e, adayı göstereceğini ilan etti. E, anayasa buna izin vermiyor. Nasıl olacak bilmiyoruz ama Evo Morales çok kararlı. Kendisi diyor ki halk karar verirse diyor Evo kendisinden bahsediyor. Halk karar verirse Evo başkan kalır. Hiçbir sorun yok. Sağı alt edeceğiz. Bunu hiçbir şey, bunu birçok kez başardık. Toplumsal hareketlere güveniyoruz. E, sadece toplumsal hareketlere güvenerek de Anayasayı delmek herhalde çok e, demokratik bir yöntem olmasa <gülüyor> gerekli. Evet. Peki burada bir, bir bitirelim herhalde. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkürler Amin. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet şimdi birazdan şeye geçeceğiz. Açık bilinç programına geçeceğiz ama ondan önce bir ufak cümle eklemek istedim. Bu Türkiye'nin en önemli hadiselerinden bir tanesi olarak dün bütün e, illerde 81 ilde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği 81 ilde sokağa çıkmak var ve demokrasi için o hallere isyan bayrağı çekilmiş durumda e, bu şeyleri e, çeşitli gazetelerin e, okurları için kötü bir haberim var yani mesela Milliyet'in, Türkün sabahın akşamın Star'ın, Yeni şafağın elimize uzanan gazeteler bunlar. Ee, bu konularda e, bu okurların bu, memleketin bu kesiminde olan şeyleri gör, bilmesine imkan yok. Artık onlar kendi başlarının çaresine bakacaklar okur olarak satın aldıkları. Başka gazetelerden mi alırlar yoksa internete mi başvururlar bilmiyorum ama... 81 ilde binlerce hatta on binlerce belki yüz binlerce kişinin katılmış olduğu büyük gösterileri ne görsel olarak ne de işitsel olarak öğrenmeleri imkanı yok bu gazete okurlarının ne yapalım onlar da kaderlerine küssünler diyelim. Hürriyete çok küçük olarak verilmiş ama onu da özellikle belirtmek isterim. Eski amiral gemisinin Şimdiki ne destroyer mi oldu bilmiyorum, ama çok küçük olarak da olsa sağ alt köşede verilmiş irice bir pu büyüklüğünde 81 ilde o hale karşı oturma elimde verilmiş. Bu raporu tamamladıktan sonra huzurlarınızdan ayrılayım. Açık gazet.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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün e, neyle başladık? Bu Minority Report e, filminden e, küçük bir parçayla başladık bir ses kaydıyla. E, oradaki kahraman polis Tom Cruise e, henüz suç işlemeden e, bir kişinin suç işleyeceğini tespit ettikleri için e, gidip adamı yakalıyor, e, tutukluyor. E, i̇şte tam bir hukuk fantezisi aslında bu Minority Report e, Filmi. Ben de biraz e, o yüzden bu ses kaydını seçtim. Çünkü geçen hafta başladığımız nöro hukuk e, üzerine başladığımız tartışmaya biraz da devam edelim istiyorum bugün. Evet, e, bu e, suçu e, işlemeden tespit etme o kadar da fantezi değil aslında galiba değil mi? E, şimdi bu fantezilere bir taraftan giderek yaklaşıyoruz. Yani şöyle bir dünya olursa olsa işte beyin görüntüleme ile insanlar bir şey söylemeye gerek kalmadan onların niyetleri düşünceleri ortaya çıkartılabilse ve bu sistem yüzdey100 güvenilirlikle çalışıyor olabilse yalanlar yakalanıyor olabilse henüz edimler gerçekleşmeden o edimlere yol açan niyetler, Okunup e, onlar üzerinden hareket edilebilse bu Minority Report filminde olduğu gibi. O zaman bel gerçekten de belki bambaşka bir hukuk sistemi gerekebilir dünya için. E, Nörohukuk'un hukuku değiştirip dönüştüreceğine inanan e, hevesli destekçileri işte buna benzer bir e, dünya hayal ediyorlar. Ve böyle şeyler olabilir. Bunları şimdiden düşünmeye başlayalım diyorlar. Evet. Ama e, nöro hukuk konusunda yazan herkes bu hevesli destekçilerle hem fikir değil, e, son derece şüpheyle yaklaşan e, eleştiren, eleştiriciler de var. Geçen hafta e, Profesör Ozan Eroz'den bize uzun uzun anlattı, hatta bir e, makaleye atıfta bulundu. E, nörobilim hukukta her şeyi değiştirebilir ve hiçbir şeyi de değiştirmeyebilir diye bu gerçekten her şeyi değiştirecek diyenlerle hiçbir şeyi değiştiremez e, diyenler arasında böyle bir, e, bir gerilim e, olduğunu ben de e, işte çeşitli hukuk konferanslarında filan e, kendi gözlerimle gördüm. E, ama yine de e, şunu söylemek e, mümkün nasıl e, aydınlanma sonrası dönemde işte fizik kimya gibi bilimler e, entelektüel insan entelektüel tarihinde büyük bir sıçrama yarattılarsa e, şimdilerde 21. yüzyılda da e, ihmal edilemeyecek 3 bilimsel alan olduğunu düşünüyorum bunlardan bir tanesi beyin bilimleri genel itibarla bilişsel ve beyin bilimler e, diğeri genetik bilimler e, üçüncüsü de yapay zeka ve sibor teknolojileri bu e, Bilimsel e, gelişmenin ve aslında buna bağlı olarak eğer e, bir takım kültürel değişmeler de olacaksa insan yaşamında e, bu üç alan e, bunların başını çekiyor. Dolayısıyla bunlar ihmal edilemeyecek alanlar. E, nörohukuk konusunda da bu sebeple e, nörohukuk da neymiş e, deyip sık Yaratımızı çevirme ya da ihmal etme ya da görmezden gelme gibi bir lüksümüz yok diye düşünüyorum. Bu lüksümüz yok ama bu lüksümüzün olmaması illaki nörohukukun hevesli destekçileri gibi düşünmemizi bu Minority Report filminde olduğu gibi bir fantezi geleceğe, geleceğin bir adım ötesinde olduğumuza inanmamızı falan gerektirmiyor. Ben de biraz bu programda bu konudan devam edeyim, bu nöro hukuk nereye doğru gidiyor, nasıl bir gelecek hı hı. söz konusu olabilir, bunlardan söz edeyim diye düşündüm. Hı hı. Belki şuradan başlamak doğru olabilir, nöro hukuk terimi 1990'ların başında kullanılıyor ama aslında gerçek bir atılım yapması son 10 seneye tekabül ediyor. Bunun da altında aslında 1990'larda beyin bilimlerinin büyük bir atılım yapmış olması var. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hükümet 1990'ları beynin 10 yılı ilan etmişti. E, tabi ilan etmekle kalmadı. Bir sürü fon ayırdı. E, beyin görüntüleme teknolojileri hızlı bir şekilde e, 1990'lı yıllar içinde geliştiler. Ve giderek nörobilimin başka bilimsel alanlarla alanlara temas ettiği yeni çok disiplinli bir takım çalışma alanları doğdu. nöroiktisat ki iki hafta önceki programda da biraz ondan bahsettik davranışciktizat'tan söz ederken, neuroetik, neurofelsefe, neuroestetik, neurohukukun yanı sıra pek çok böyle yeni alandan bugün söz etmek mümkün üniversitelerde. Ben aslında bu döneme nöro, nöro, nesans, nöro nesans adını veriyorum. Çünkü bir anlamda böyle nöro bilimin başını çektiği bir tür nesans yaşanıyor gibi. Ee, öte yandan bu nöro nesans'tan geriye ne kalacak? İşte bir 50 sene sonra bu nöro ile başlayan alanların hangileri gerçekten ilginç sonuçlar verebilecek. Hangileri yok olup gidecek? Bunu söylemek için erken ve bu konuda işte gelecek şöyle olacak, böyle olacak diyen insanların da aslında çok güvenilir şeyler söylediği kanaatinde değilim. Ama yine tekrar edeyim, ihmal edemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bizim ülkemizde adaletin ağısı yok. Ee, hukuk dediğin şey dağılmış e, parçalanmış Sen bir de e, elimizde hukuk yokken hukukun nörosundan bahsediyorsun İşte bu asıl bu çok fantezi bir şey değil mi ee, Belki bir anlamda öyle ama e, işte yani biz her ne kadar kendi dertlerimizle e, boğuşuyorsak da ülkemizde e, dünyada pek çok e, değişik alanda pek çok yenilikler, atılımlar oluyor ve bunları da e, ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Açık bilinçte de biraz işte bu sebepten aslında ülke gündemine pek değmeyen ya da ülke gündemi göz önüne alındığında böyle fantezi gibi e, görülebilecek konuları zaman zaman e, buraya taşımaya e, gayret ediyoruz e, şimdi e, nör hukukun son 10 senede e, yaptığı büyük atılımın aslında bir de finansal tarafı var ondan da bahsetmek isterim Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bilimsel araştırmaları e, fon ayıran onları destekleyen bir takım e, büyük vakıflar var. Ee, bu vakıflar e, non-profit organization e, kategorisi altında yani kar etme amacı gütmeyen e, kurumlar olarak e, kurulmuş oluyorlar ve e, yasa gereği ellerindeki paradan e, elde ettikleri faizin hepsini bir şekilde e, işte hedefleri doğrultusunda harcamak zorundalar. Yani MacArthur Vakfı diye bir vakıf var mesela. Bu vakıf 1978'den beri bilimsel araştırmalara para veriyormuş. Ellerinde 6.3 milyar dolar bir ana para var. Bu paradan elde ettikleri gelir de yaklaşık olarak senedi 270 milyon dolar tutuyormuş. Kar amacı gütmeyen bir kurum e, oldukları için ve bu statüyü korumak için e, yani bu şu demek her sene 270 milyon doları bir şekilde bu bilimsel araştırmalara destek olmak için harcamak zorundalar e, Peki bu parayı bu tabii bu akıplardan yalnızca bir tanesi bunun gibi pek çok vakıf var Bunlar zamanında takım çok zengin insanlar tarafından e, işte böyle filantropik amaçlarla kurulmuşlar Peki bu paraları nasıl harcıyorlar ya da bunun altında e, politik bir e, ajanda var mı diye sormak mümkün e, her zaman için e, siyasi bir takım faktörler olabilir fakat genellikle benim gördüğüm bu vakıflar e, kendi hedefleri doğrultusunda bilimsel alanda işte en e, çok etki yaratacak yere destek vermek ve Dolayısıyla kendi prestijini korumak Amacında oluyorlar ve e, başkalarının fikirlerine danışarak e, adımlarını atıyorlar. Nitekim bu MacArthur Vakfı da 2007 senesinde 100 kadar akademisyene, bunların içinde nörobilimciler, psikologlar, yapay zekacılar, biyologlar, e, pek çok alandan insanlar mektup yazmışlar ve demişler ki biz böyle bir e, bilimsel e, alanda atılım yapmak üzere olan, Yeni bir çalışma alanı var mı? Bizim neyi desteklememizi önerirsiniz? Gelen cevapları değerlendirmişler. Nörohukuk burada öne çıkmış. Ve MacArthur Akfı 2007 senesinde 10 milyon dolar ile bir başlangıç desteği olarak nörohukuk konusunda bir takım konferanslar düzenlemişti. Bunları böyle bir zincir halinde başka konferanslar izledi ee, ve buradan aslında nörohukuk alanı akademide kendine bir yer bulmuş oldu. Hı hı. Ee, peki, buldu da ne oldu? Son 10 sene içinde ne oldu ya da bundan sonrasında ne olabilir? Ee, şimdi hukukta en önemli konulardan biri e, nörohukuku ilgilendiren önemli <gülüyor> konulardan biri e, karar ve davranışları e, yüzünden cezai sorumluluğa tabi olan e, e, insanların ne şekilde tanımlanması gerekti? Yani bu failliklerinin ya da özne olmalarının e, ne şekilde tanımlanabileceği? Burada da hukuk alanında e, bir tartışma suya geliyor. Bazı insanlar e, cezai sorumluluğa temel teşkil eden unsurun özgür iradeniz olduğunu düşünüyorlar. Bazıları ise özgür iradenin e, cezai sorumlulukla uzaktan yakından alakası olmadığını e, buradaki temel unsurun rasyonelite olduğunu söylüyorlar. Bu konuyu e, belki gelecek hafta biraz daha e, devam ettiririz diye düşündüm. Özellikle özgür irade konusunda e, program yapalım e, diye bir takım e, istekler e, geliyor dinleyenlerden. Dolayısıyla bu özgür yüade meselesini e, gelecek haftaya bırakayım. Yalnızca şunu diyeyim, özgür yüade e, sorunsalında iki temel yaklaşım görmek mümkün. Bir tanesi özgür yüadeyi metafizik bir sorun olarak yani dünyanın önceden belirlenmiş bir e, nedensellik ağa içinde e, var olması Çerçevesinde e, insanın e, özgür iradeye sahip bir canlı olup olamayacağı şeklinde tartışan insanlar var. Bir de özgür iradeyi psikolojik veya neurobilimsel bir mesele olarak gören ve e, canlılar skalasında e, kendi istekleri ve düşünceleri doğrultusunda hareket edebilen veya edemeyen. Canlılar ayrımı üstünden bu konuya yaklaşanlar var. Bunu gelecek hafta ele alayım. Şimdi müsaadenizle nöro hukuk i̇şte. konusundan uzaklaşmamak için o konuya dönelim. Benim kendi düşüncem şu: nöro hukukun önemi ve geleceği hakkında bir fotoğraf gibi düşünelim. Ee, genel olarak e, hukuk sistemi içinde yer alan e, insan ya da özne tanımını, e, bu fotoğrafın e, ortasının e, odak merkezinin e, nispeten e, stabil e, yani geleneksel anlayış çerçevesinde işte, iyi kötü çalışmakta olan e, bir merkez olduğunu. Fakat marjinlerinin yani kenarlarının iyi tanımlanmamış olduğunu ve e, genel normlar dışında kalan vakalarda ne yapılması gerektiği konusunda e, bocaladığını düşünür. E, bu marjinlerden ya da kenarlardan kastım ne? Mesela e, gelişmemiş beyinler konusunda işte e, ergen beyni yetişkin beyninden daha farklı çalışıyorsa... Cezai sorumluluk açısından e, bunu yansıtan bir hukuk sistemimiz var mı yok mu diye sorabiliriz. Ya da arızalı beyinler yani bir beyin tümörü nedeniyle ya da bir lezyon e, nedeniyle e, davranışlarında değişiklik gösteren insanlar konusunda ne yapmamız lazım? E, bu, bu kenarların nispeten e, flu olduğunu ve nöro hukukun aslında bu kenarları netleştirmek konusunda önemli bir görevi. E, olabileceği kanaatindeyim e, geçen hafta e, Ozan benle de e, bunun gibi pek çok var ama mesela 2003 yılında Archives Neurology dergisinde çıkmış bir e, yazı var e, orbitofrontal e, korteksinde bir tümör oluşan bir e, adamdan bahsediyor bu tümörün oluşması sonucunda adam bu e, Edofili semptomları göstermeye başlıyor. Evet. Daha önce böyle semptomları olmadığı halde. Ee, bu tür bir vakayı bir hukuki vaka olarak değerlendirip adamı cezalandırmak mı gerekir? Yoksa bir medikal vaka olarak e, görüp tedavi etmek mi? Yoksa ikisini birden mi yapmak gerekir? Bu konular bence e, nörohukukun e, tam e, ana çalışma alanları e, açısından genel olarak hukuka ışık tutabileceği ve işte bu fotoğrafın kenarlarını netleştirmek diye anlatmaya çalıştığım açıdan bu kenar durumlarda özne tanımının netleşmesini sağlayacak çalışmalar diye düşünüyorum. Özne tanımının netleşmesi derken bir başka örnek daha vereyim. Bu da yine hukukla ilgili ama nöro hukukla ilgili değil. Yalnızca bu özne tanımının netleşmesiyle alakalı. E, 2014 senesinde şöyle ilginç bir e, e, ortaya çıkıyor. E, doğa fotoğrafçısı David Slater diye bir adam Endonezya'da e, makak maymunlarını fotoğraflarken e, maymunlar bu adamın bu fotoğraf makinalarına e, özel bir ilgi göstermeye başlıyorlar. Hatta bir kısmı maymunların e, fotoğraf makineleriyle oynamaya ve kendi fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Daha sonra internette çok yaygın olarak e, görülen, ben de bunu e, açık bilinçin Twitter sayfasından paylaştım. Bir e, siyah Endonezya makak maymununun kendi fotoğrafını çektiği bir selfie ortaya çıkıyor David Slater'in fotoğraf makinesiyle çekiliyor fakat fotoğrafı çeken David Slater değil ee, Wikimedia kuruluşu işte Wikipedia'nın ana kurumu olan kuruluş bu fotoğrafı kamuya mal olmuş bir fotoğraf olarak görüp yayınlıyor ve David Slater'e telif ödemekten ödemeyi reddediyor David Slater de bunun üstüne dava açıyor. Diyor ki fotoğraf benim ekipmanımla çekildi. Ben oradaydım. Ama Wikimedia'nın avukatları fotoğrafı çeken David Slater değil... ...maymunun kendisi olduğundan bir telif hakkının söz konusu olmayacağını söylüyorlar. Peki maymuna bir telif hakkı ödemek gerekir. Evet bunu Ya da bir telif, nasıl bir telif uygun olur... E, bu e, bu bahsettiğim e, kenarları flu özne fotoğrafı ile aslında bağlantılı bir durum. Yani maymunu bunu bir özne olarak görecek miyiz? E, özne olarak görmemiz için nelere inanmamız lazım? E, yani bu hayvanın ne yaptığını bilerek e, ve kendi fotoğrafını çekmeye niyetlenerek bu davranışta bulunduğunu düşünmeniz lazım. Çünkü o sırada ağaçtan işte bir ceviz düşse ve deklanşöre bassa ve fotoğraf çekilse böyle bir tesadüsi durumda bir özne olmayacağı için bir telif hakkı da büyük ihtimalle olmayacak. Ee, yarın bir gün e, yapay zeka daha gelişip ortaya işte bir takım sanat eserleri çıkartabilen robotlar e, çıktığı zaman e, bu robotların eserleri için bir telif hakkı verilmek e, söz konusu olacak mı? Evet kimi özne olarak göreceğiz ya da özne tanımının e, sınırlarını ne şekilde belirleyeceğiz e, hukuk böyle sorularla karşı karşıya kalacak evet ben bir de şeyi de e, sormak istiyordum yani o makaka e, belki de ömür boyu işte en çok neyi seviyorsa muz ya da mango neyse o sırada e, onlardan telif ödemeleri gerekirdi bence Vallahi ben de itiraz etmezdim doğrusu ben e, bu özne kavramının e, şimdi felsefe tarihine baktığım zaman e, aslında belki en yaygın görüş insanı özne olarak görmek e, onun dışında ki hiçbir canlıyı bu özne kategorisine koymamak bunu yaparken de işte mesela dil ya da sembolik düşünce yeteneğini bir e, kriter olarak kullanmak. Ben böyle düşünmüyorum. Bu özne kavramının daha geçişken ve geniş esnek sınırları olduğunu düşünüyorum. Hayvanlara da en azından bir kısmına belli bir öznelik altında bulunmanın doğru olduğu kanaatindeyim. Evet, zaten Frans de Vell bu... de, de daha geçenlerde okuduğumuz bir şeyinde. Ee, hayvanların zekasını ölçecek kadar zeki miyiz gibi bir başlığı olan kitabında aslında aynı sorunsala değiniyordu yani kimin daha zeki evet, olduğu pek evet. belli olmaz diyordu yani hayvan gözlemcisi. Evet. Ee, bu fakat teorik bir soru olarak kalmanın ötesinde pek çok pratik sonuçları da olan bir soru. Hukuk açısından da işte yani birisi bir dava açtığı zaman beif hakkı ile ilgili buna kim ne şekilde hangi kriterlerde karar verecek e, hukuk bu kenarlarda kalmış nispeten e, arızalı beyinler ya gelişmemiş beyinler e, durumlarındaki belki hayvan beyinleri durumu da böyle gelişmemiş ya da daha az gelişmiş insan beynine göre e, durumlar kategorisi içinde değerlendirilebilir. Ee, bu konularda ne olacağı, nasıl karar vereceği konusunda birileri kafa yoracaksa işte nörol hukukun böyle bir e, hizmette bulunabileceği e, bana açık gözüküyor. E, fakat son olarak şunu söyleyeyim. E, yani bunların bu durumları karmaşıklaştıran başka unsurlar da olduğundan önceki programlarda bahsetmiştik zaten. Mesela yoksulluğun beyin gelişmesinde çocuklarla negatif bir faktör olarak e, yer aldığını biliyoruz. E, 2016 yılında yapılmış bir çalışma yine açık bilinç aktarmıştık. E, bu Milgram deneyinin bir benzeri e, insanların otoriteye boyun eğdikleri durumlarda kendilerini yaptıkları işin sorumlusu olan bir fail gibi hissetmediklerini gösteriyordu. Bu hisin azaldığını gösteriyordu. Dolayısıyla işte ben emre itaat ettim aslında bu işin sorumlusu ya da suçlusu ben değilim gibi bir düşünce ile kendilerini aldatıyorlar yanıltıyorlar ya da neyse böyle bir macera buluyorlar bunları zaten biliyoruz fakat bunun ötesinde de durumu karmaşıklaştıran bir takım yeni teknolojiler aslında söz konusu son olarak bundan bahsetmek isterim dolayısıyla bu nero hukukun bugün Marjinal vakalar gibi gördüğümüz durumları yarın daha merkezi e, öneme sahip e, olabilir. Onu, o konuda ne yapacağımızı da aslında şimdiden düşünmekte belki fayda olabilir. E, geçen haftanın e, Herkese Bilim Teknoloji dergisinde e, doktor Onur Arpat'ın yazdığı bir yazı var. Suçlu Beyin implantı diye e, bunu da Twitter sayfasından e, paylaştım. E, tam da bu benim anlattığım ...mak istediğim konulara... E, ...temas ediyor... E, ...şimdi yine daha eski bir programda... ...siborglardan bahsetmiştik... ...siborglar yani sibernetik organizmalar... E, ...nedir... E, ...işte biyolojik canlıların bedenlerine... E, ...bir takım makine arayüzlerinin... ...ya da elektromekanik bir takım yapıların... ...çiplerin entegre edilmesi... ...sonucunda ortaya çıkan... E, ...varlığa... ...siborg... ...dediyor... E, Şimdi ne tür implantlar var diye baktığımız zaman iki genel kategori belki görüyoruz. Bir duysal ya da bilişsel fonksiyonu olmayan implantlardan bahsetmek mümkün. Yani işte bir diş implantı böyle bir şey. Ya da size, e, stent taktırdınız. E, bir ameliyat geçirip bu da sonuçta bir implant ama bizim duygusal ya da bilişsel fonksiyonlarını da etkilemiyor. Öte yandan Doğrudan sinir sistemi içine ya da sinir sisteminin ucuna entegre edilen bir takım implantlar var ki bunlar aslında insan doğası denen şeyi değiştirme kapasitesine e, potansiyeline sahip olan düzenekler. Mesela hareket kapasitesini düzelten e, Parkinson veya epilepsi gibi hastalıklarda kullanılan bir takım beyin implantları var. Duyuları... ...düzelten ya da geliştiren implantlar var. Yani e, mesela e, kohle aslında kulağın içindeki bir e, sinir yapısını düzeltecek bir tip oraya yerleştirmek mümkün. Ya da retina e, gözleri görmeyen bir insanı gör, görür hale getirmek mümkün. E, bunların yanı sıra psikiyatrik semptomları düzeltmeye çalışan implantlar da var. Yani obsesif kompaksif bozuklukları ya da depresyonu tedavi etmesi için beyine yerleştirilen bir implantlardan söz etmek mümkün. Bunların eski son derece yeni medikal teknolojiler ve ne kadar iyi çalıştıkları, ne kadar e, tutarlı oldukları belli değil fakat e, çok hızlı bir şekilde gelişen bir alandan bahsediyoruz. Bir de belki en son bilişsel kapasiteyi arttıran implantlardan bahsetmek mümkün e, Yine açıklığımızın eski programlarında bahsetmiştik. Beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz diye var. Ee, yanlış olduğunu, böyle bir e, klasifikasyon yapılamayacağını falan uzunca boylu evet. Ama her halükarda acaba beyninize yerleştirilecek bir bilişsel kapasitenizi arttırmanız. Mesela e, çok daha fazla şeyi çok daha hızlı bir şekilde hatırlıyor olmanız. Ya da işte ne bileyim yeni bir dili bir hafta içinde size öğrenmeyi mümkün kılan bir kapasiteye sahip olmanız mümkün olur mu? Bu tür implantlar henüz ortalıkta yok ama herkesin hayalinde böyle şeyler olduğunu görmek mümkün. Bunlar implant olduğu gibi kimyasal yöntemlerle işte nöotropik denilen maddelerle çeşitli ilaçlarla böyle şeyleri sağlamak mümkün diye Herkes bunları bekliyor aslında dünyada. Ee, Onur Arpat'ta yazısında diyor ki yani işte gelecekte bir zamanda diyelim bir akademisyen bir beyin implantı taktırdı ve bu sayede işte daha hızlı makaleler yazıyor. Okuduğunu daha hızlı bir şekilde anlıyor. Bilişsel performans arttı. Fakat günün birinde e, otomobille giderken birden bire kendisini otomobili insanların üzerine sürerken buluyor bu kişi ve bir insanı eziyor. E, fakat savunmasında diyor ki bunu ben yapmadım. Benim beyin implantım buna sebep oldu. Benim istemim dışında böyle bir şey gerçekleşti. E, böyle bir durumda e, hukuk ne karar vermeli? E, bu da nöro hukukun konusu. E, ve bu bahsettiğim türde implantlar eğer giderek daha e, yaygınlaşıp e, Türel anlamda işte ne bileyim gözlüğümüz gibi yani bugün işte gözlük kullanan insanlar iki üç sene önce belki kimsenin gözlüğü yoktu. Bugün son derece yaygın bir teknoloji olarak kullanılıyor. gözlük kadar yaygın bir teknoloji haline gelirse beyin implantları bunların bozuklukları neticesinde ortaya çıkacak durumlarda hukuk nasıl karar verecek? Bu konuda da hiçbir fikrimiz yok aslında. Bu gerçekten ne bu konularda e, sessizler ama şimdiden e, teknolojinin dönüştüreceği insan hayatına e, uyum sağlamak açısından e, bir şeyleri formüle etmeye başlamaları lazım. Neurohukuk bu alanda e, işte insanların ilgilerini, dikkatlerini bu alana çekme açısından e, önemli işlevler görebilir değil evet, evet, bayağı Baya ilginç, muğlak Fakatlıklarla da kısmen dolu bir alan. Evet süreyi bitirdik şimdilik. Bu konuya ileride dönme fırsatımız da olur belki. E, evet en azından gelecek hafta özgür irade e, konusuna doğru bu tartışmayı biraz daha e, genişletmek istiyorum. Son olarak bu nörobilim Hukuk ve Ötesi Uluslararası Kongresi'ni bir kez daha hatırlatayım. 19-20 Nisan. 2018'de yani birkaç gün içinde MEF Üniversitesi'nde olacak. Herkese açıkmış bağlantılarını e, açık bilir Twitter sayfasından e, paylaştım. E, hem nörobilimle hem hukukla ilgilenenlerin e, e, ilginç bulacağı konuşmalar olacağını tahmin ediyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Tamam. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Bu şekilde de açık gazleyi bitiriyoruz bugün de. Bugün can yoktu. Ben de Ömer Madrasa, Selahattin Çolak'la birlikte e, size yaptık, sunduk. Emre Gümüşer de destek e, vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık kaplı.